وشر الأمور محدثاتها وكلم محدثة بدع وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار. 16. باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحل وحظ على اتفاق أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرتي وإلى مهلين اتفاقنا تشفيكتي. ومجتمع عليه الحرامي مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومسل النبي الله عليه وسلم والمنبري. Vel-Kabr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu Mekke ve hicret ettiği Medine'nin içinde bulunan Nebi aleyhissalatü vesselamın yaşadığı şahit olduğu yerler Ensardan ve muhacirden o kimselerin şahit olduğu yerler yaşanan olaylar Nebi aleyhissalatü vesselamın bayram namazını kıldırdığı yer Minberi ve Kabri şimdi buradan ne işaret ediyor İmam Bukhari rahimahullah Hani rivayetler geliyor ya, seleften sallahu aleykum bil emril atiq. Yani tutunacaksanız, yaşayacaksanız neyi yaşayın? Eski olan o işi yaşayın. Eski olan o dini. Ne demek eski din? Dinin yenisi olmaz. Yani eski dönemde peygamberin ve ashabının yaşamış olduğu din. Yani bu Kur'an ve sünnet, böyle bir kitapta yazılı olarak yazılıp, telif edilip, bırakılmış şeyler değil. Bir olay yaşanıyor, üzerine iniyor? Ayetini iniyor. Bir olay yaş yaşanıyor, üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Konuşuyor. Demek ki ilim ehlinin ittifak ettiği, buradan da kastettiği İmam Bukhari'nin, Nebi aleyhissalatü vesselamın ashabının ittifak ettiği, icma ettiği. Mekke ve Medine'de yaşanan olaylar, şahit olan olaylar, bunlar bizim için nedir? Kur'an ve sünneti destekleyen olaylardır. Kur'an ve sünnetteki ayetleri, Kur'an'daki ayetleri, sünnetteki hadisleri ne haber bu yaşanan olaylar destekler güçlendirir, kuvvetlendirir. Hemen ilk hadisi alalım. Haddesena İsmail hadesen hadesni Malik ibn Enes an Muhammed ibn Munkidar An Cabir ibn Abdullah es-Selami en Arabiyan bay'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir bedevi gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne yapıyor? beyat ediyor. Resulullah'a beyat ediyor. Alel İslam ne üzerine? Müslüman olmak üzere, İslam dinine üzerine beyat ediyor. Fa asaba al-arabi bil Medine. Bu adama Medine'de bir hastalık isabet ediyor. Adam Medine'de biliyorsunuz Medine'nin o dönemlerde şey meşhur, humması meşhur, ateşli hastalıkları meşhur. Sahabelerik geldiklerinde dudakları şiyorlar, karınları şiyor, değil mi? Öyle bir hastalanıyorlar. gurbetin vermiş olduğu bir şey var. Sıkıntı var, garibanlık, yoksulluk. Ta bu adam Arabi, bedevi, çöl adamı. Feqa al-Arabi ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem feqa le ya Rasulallah aqilni Bu adam diyor ki Arabi, ya Rasulallah benim diyor beyatimi boz. Yani yapmış olduğum sana verdiğim bu sözü iptal et, boz. Ya yani bu ne demek? Hemen yani İslam'dan da çıkıyorum anlamında. Fâ ebe Rasûlullah sallallahu aleyhi ve hayır diyor. bu bozulmaz. Bu bozuldu mu ne olur? Sen mürted olursun, dinden çıkarsın. Ne demek bu yani? Thumma câ'ehu fekâle aqilnî bi'atî. Yani bir daha diyor ki ey Allah'ın benim biatimi boz. Yine üçüncü defa Aleyhisselam ikinci defa yine kabul etmiyor. Üçüncü defa yine geliyor. Yine Aleyhisselam ne diyor? Hayır diyor. f'kara cel a'rabi yuhf'kala rasulullah sallallahu a'lhu <aleyhi> sonra ardından a'rabi bubedevi çıkıp gidiyor neden ayrılıyor gidiyor aleyhi sallallahu a'lhu innemel medinetu kel kiri medine ne, ne gibidir demircinin körüğü gibidir eskiden böyle mahallede gelir böyle küçüklüğümüzde bizim ben hatırlar yetiştim o dönemlere tencereleri tavaları kalaylayan çingeneler vardı böyle bir ateş yakarlar i̇şte böyle körükleri vardı onların Böyle basarlardı böyle. Aleyhisselatü vesselam, Medine diyor, körük gibidir. Ten fî habesehâ. İçindeki pisliği ne yapar? Atar. Yani Medine, Medine öyle bir yer ki içindeki pisliği ne o Çıkartıyor dışarı. Hatta i̇mam Müslim'in Muslim'in rivayetinde, tabii de kıyametten önce olacak olaylar var. Medine böyle üç defa şiddetli bir şekilde sallanacak diyor Rasulullah Sallallahu Aleyhi el-medine el tu-selâten Medine üç defa sallanacak ee, yukricullahu minha kulle kafirin ve munafiqin ve Allah Teala bu sarsıntıda Medine'deki ne yapacak bütün kafir ve münafıkı çıkartacak Medine öyle bir yer yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı hatta bazı alimler Medine ehlinin söz birliğini hüccet kabul etmişler Medine'lileri ne yapmışlar Medine'lilerin tabi o dönemlerden bahsediyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sonraki Medine'lilerin ittifak ettiği, amel ettiği bir şeyi ne yapmışlar? Delil olarak kabul etmişler. Delildir demişler. Niye? Çünkü bu adamlar ne yaptılar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüler. Yahut da bu adamların babası yahut da dedeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydı. Bu şekilde nesilden nesile ne oldu? Birkaç nesilden nesile gelmeye başladı ibadetler, davranışlar, İnsanların, onun için Medine ehlinin diyorlar, ameli nedir? Hüccettir. İmam Malik diyor, Malik-i e bunu böyle ne yapmış? Almış. Bugün böyle düşünün, Medine'li bir adamı, yani biz kendimiz böyle bazen çok şey yapıyoruz değil mi? Yani böyle diyoruz, biz işte bu dinin e, yıllarca bayrağını meydanlarda taşımışız. Evet, yani birçok yerde savaş meydanında bu dini ne yapmışız? E, savaş meydanlarında e, yaymaya çalışmışız. Ama bu bizim bu dini çok iyi bildiğimiz, Kur'an ve sünnet üzere yaşadığımız anlamına gelmez. Yani adam mesela düşünün, Medine'de doğduğu yer geçen hoca gelmişti, hatırlayın salessin diye anlatıyor. Bizim diyor, e, doğduğumuz, e, büyüdüğümüz evimiz diyor, bu buda'a, hadislerde geçer. Buda'a abi kuyusu denen bir kuyu var. Hemen Mescid-i yakınında bir yerde yani. Hadislerde bu çok geçer bu kuyu. Biz bir orada doğduk, orada büyüdük. Şimdi böyle bir adamı düşünün, o adamın İslam dinini oradaki ortamdan görüp yaşadığını düşünün. O adam gelip bizim camilerimize girdiğimiz zaman ne oluyoruz diyor. Ne var bu camilerde? Nasıl bir namaz bu? Nasıl bir namaz? Yani kamet getirmeden önce 10 defa Fatiha deniyor. El Fatiha, El Fatiha. Kamet geliyor, namaz kılınıyor, selam veriliyor. Yine topluca bir dua, topluca bir seromoni. Ondan sonra yine El Fatiha'dan havada uçuşuyor. Adam diyor ki ne oluyor? Yani bizler Medine'den geliyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evinin olduğu o mahallede doğduk. Deriz ya biz aynı mahalleden. Böyle birisiyle konuşurken biz de mi? Mesela adam bir futbolcudan bahsediyor, bir sanatçıdan bahsediyor. Biz diyor hemşeriyiz onunla, Aynı mahalleden büyümüşüz. Bizim arka sokakta oturuyormuş. Ne faydası var? Hiç faydası yok. Yani Medine'li bir adamı düşünün. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mahallesinde doğmuş. Bizde olan şey ne? biz de övülecek nokta ne? Diyoruz ki biz de bu dine ne yapmışız? İşte 600 sene hamilik etmişiz. Evet etmişizdir. allah Teala bunun da onun kabul ettiği bir şekilde ettiysek bunun karşılığını verecek. Ama bu sana dini oynamak, dini tahrif etmek şeyi verir mi? Hakkı verir mi? Vermez. Yani Medine, Medinedir. Ve Medine öyle bir yer ki, Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, körü, Körüğün diyor. Pisini o demirin pisini, kirini attığı gibi Medine ne yapar? Atar. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitlerini gömerken Uhud şehitlerini kabire koyacaklar. Kefenleyecekler ama kefen yok. Yani şey yok. Üzerlerine ötecek elbiseleri yok. Üstünü örtüyorlar altı açık kalıyor. Altını örtüyorlar üstü açık kalıyor. Diyor ki vesselam, insanlar diyor ne yapacaklar? Belli bir zaman gelecek, Şam'a gidecekler oranın yeşilliğinden, meyvesinden, bahçesinden, faydalanmak için. Ama diyor ki, ''El Medine tu hayrun lehum levkânu yâlemûn'' Bilselerdi Medine onlar için daha hayırlıdır. Başka bir hadis çekti diyor ki vesselam, kıyamet döneminde olacak bir İman diyor, yılanın deliğine döndüğü gibi nereye dönecek? Medine'ye dönecek. Medine'ye dönecek. Demek ki Medine, peki niye Medine? Çünkü orada kim yaşadı? Resulullah sallallahu aleyhi ve Onun sünneti orada sahabe'ler onu yaşadı. Değil mi? Lan Buhari sahih Buhari'sini bile ne yaptı birçoğunu geldi Medine'de yazdı. Ve yınsa'u tîbuhâ. Ve Medine'de diyor kalan temizim insanların temizliği ne olacak? Orada parıldayacak. Orada besmelli olarak yaşayacak. Peki kalkıp birisi derse ki hadis böyleyken neden birçok sahabe Medine'den çıktı? Kalktı, gitti Şam Hatta Çin'e kadar gelen sahabe var. İstanbul'a kadar gelen sahabe var. Yani Ebu Eyyub El Ansari radıyallahu anh 80 küsur yaşında İstanbul'a geliyor. Biraz daha beklese Medine'de ölecek. Ama İstanbul'da gelip ölüyor. Neden? İstanbul'u fethi için. Peygamberimiz o kadar teşvik ediyor ki İstanbul'u fethi ile alakalı hadisler var. Zayıf olanlar var, zayıf olanlar var. çıkacak ordu diyor, İstanbul'u kastediyor. Hadis Buhari'de mağfur. Ne demek mağfur? Mağışlanmış bir ordudur. O sahabe 80 küsur yaşında İstanbul'a geliyor. İstanbul'u fethetmek için geliyor. Bu hadisteki Medine'den çıkmak, nasıl bir çıkmak? Ya sıkıldım. Burada da hayat yok. Biz burada yapamayız. Yaşayamayız diyerek çıkmak. Bil ki böyle bir çıkışım varsa Medine'den, kaçışım varsa kalbinde nifak var, kalbinde problem var. Eğer Medine'de çıkışın, sahabelerin çıktığı niyet ile çıkış ise, çıkalım da insanları ne yapalım? Davet edelim. Ya savaş meydanlarında ya ilim meclislerinde diyerek çıkıyorsan burada da bir sıkıntı, burada da bir problem Allah'ın izniyle yok. İlim ehli de bu şekilde ne yapıyorlar? Bizlere bunu zikredip Anlatıyorlar. Bu konudaki ikinci hadise gelelim. Bu hadis Ömer İbni Hattab. Ömer İbni Hattab radiyallahu anh. bu Bukhari burada sahabe arasında yaşanan sahabe arasında geçen olaylardan bahsediyor. Yani bu da çok önemli. Kur'an'ı anlamada sünneti anlamada. Yani bu sahabeler öyle insanlar ki çok şart olmalarına, çok şiddetli olmalarına rağmen İslam'dan önce. İslam onları öyle bir hale getiriyor ki Müslümanlık böyle hani derler ya sinirleri alınmış Müslümanlara karşı çok merhametli, Kâfirlere karşı ise çok şiddetli. Ömer i̇bn Hattab da bunlardan bir tanesi. Yani Ömer, radıyallahu anh, Hatta bugün Araplar hala derler, böyle biraz hiddetli, bir insanda hiddet varsa derler, bu, bu adam Ömer'i. demek evet, Ömer'i. Ömer'e çekmiş. Ömer'e benziyor yani. Biraz böyle latif yumuşaksa bu adam derler, Bekri. Ebu Bekir'e benziyor Ama yani hilafet diyorlar ki Ömer ne yaptı? Yumuşattı. Yani sertliğini biraz haf hafifletti. Evvelkiri ise ne yaptı? Sertleştirdi. İlk çıkar çıkmaz ne diyor Vakir? Benden diyor yanlış bir hareket görürseniz beni ne yapın bu kılıçla düzelt Evvelkir diyor ona devam. Ömer radıyallahu anh da öyle bir adam ki bir gün hutbeye çıkıyor, minbere çıkıyor. Ey falan diyor. Ey be, falanca oğulları Kutbede. Ben diyor falanca oğulları da diyor yıllarca diyor çobanlık yaptım biliyor musunuz? Müminlerin emiri, halifesi o, o dönemin devlet başkanı peygamber aleyhissalatu vesselam'ın halifesi cennetle müjdelediği bir adam. O tane diyor ki dur diyor üzerinde diyor kim var? Sıddık var, iki tane de şehit var yani. Ebubekir var, Ömer var ve Osman var. O titreyince peygamberimiz müjdeliyor bunları. Peygamberimizin kayınpederi Ömer İbn-i Çıkmış hutbeye diyor ki ben diyor çobanlık yapıyordum şimdi biz böyle Biraz çorabımızın parmağının ucu delinse utanıyoruz değil mi böyle Ayıp mıdır acaba Ömer ibn i Khattab çıkmış minbere Ben diyor çobandım Abdurrahman i̇bn Af diyor ki Ey diyor müminler ne diyor niye kendini küçük, küçük düşürüyorsun küçük düşürüyorsun Diyor ki ey Abdurrahman diyor Bana diyor nefsim diyor Şunu diyor fısıldadı. "Sen müminlerin emirisin. Başkana nasıl liderisin?" Efendi mi diyor, şey hissetti, büyüklük hissetti. Onun için diyor ne yaptım? Bunu söyledim. Diyor. Yani bu çok önemli bir ahlak, edep. Sahabenin o peygamberimiz alınca anlattık ya, edep, adabı. Yine Ömer bin Hattab radıyallahu anh ölümde şeyinde. Ölüm de şeyinde nereye gömülmek isteniyor? İstiyor. Hatırlayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Orası neresi? Ayşe anamızın, Ayşe radıyallahu anh'ın odası, evi. Yani evinin bir odası. Evinin bir odası. Çünkü yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının evi odalar şeklindeydi ama tek bir oda değil. Tek bir oda değil. Ayşe radıyallahu anh'a'dan izin istiyor haber. ibnül Hattab. Rivayet Buhari'de yine Sahih Buhari'de. Kime gönderiyor? Ölüm döşeğindeyken öbürü mühattap oğlu Abdullah'ı gönderiyor Ayşe radıyallahu anh'a. Git diyor Ayşe'ye de ki Ömer ibn Hattab senden buraya gömülmek için izin istiyor. Sakın Ayşe'ye müminlerin emiri deme diyor. Çünkü diyor bugün ben artık müminlerin emiri değilim. Ayşe radıyallahu anh'a da izin verince kendisi için orayı düşünürken izin verince Ömer bin Hattab bunu duyunca ne yapıyor? Ağlıyor. Bunu duyunca hüzünleniyor, ağlıyor. Ve gerçekten de vefat ettikten sonra o hançerlenmesinden sonra vefat ettikten sonra Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh Ayşe anamızın hücresine gömülüyor. Ayşe radıyallahu anh'ın yanına gömülüyor. Rivayetler var Ayşe radıyallahu anh'a, daha önceden o, o hücreden geçerken, o odadan geçerken Yani bir tarafta neyi var? Babası var, bir tarafta Ebu Bekir var, bir tarafta da kocası var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer oraya gömüldükten sonra diyor yani örtümü alarak geçerdim oradan. Örtüyle geçiyor. Evet içeridekiler ölü ama yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrin içinde bu dünyadan ayrılmış. O'na ait bir hayatla yaşıyor. Peygamberler, Nebiler kabirlerinde kendilerine ait o berzah hayatında yaşarlar. Hayat sahibidirler. Oradaki hayat şeklinde, oradaki hayatla yaşarlar. Ama dünyadan ayrılmışlar. Ebubekir ve Ömer de kefene gömülmüş oradalar. Toplam altında. Ama Ayşe radıyallahu anh'a bakın sahabe ahlakına, edebine hanımının Peygamber aleyhisselatü vesselamın hanımının edep adabını, ahlakına bu BAP'ta da gelecek, bir önümüzdeki derste. Ayşe Radiyallahu anha, baki mezarlığına gömülmek istiyor. Peygamberimizin diğer hanımlarıyla birlikte olmak istiyor. Yani diyor, ben böyle peygamberin yanında olarak kendimi onlara üstün kılmak istemiyorum. Onlardan üstün görmek istemiyorum. Ve bu kadıncağız, annemiz, Ömer i̇bn Hattab yabancı bir kimse olduğu için ona, onun kabri orada olduğu için, nasıl orada bulunuyor, duruyor. Oradan geçerken giderken üstü örtülü bir şekilde. hijablı bir şekilde. Bugün bu ümmetin kadınları bırakın ölüler, ölülere kapanmayı açıklara karşı değil mi? O kadar çok cüretkar, o kadar çok böyle utanmadan açılıp saçıyorlar saçılıyorlar konuşurken o kadar çok kelimeyi, sözü kıvırtarak konuşuyorlar ki Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hali görseydi ne yapardı? Değil mi? Ne yapardı? Evet. Tabi bu olay uzun bir olay. Onu olmazsa önümüzdeki haftaya bırakalım. i̇bn Abbas radıyallahu anh Ömer ibn-i Hattab'ın son yapmış olduğu hac Hicri 23 Hicretin 23. yılı Müminlerin emiri Ömer son haccını yapıyor an. Orada bir olay yaşanıyor. Abdullah İbn Abbas diyor ki ben diyor Abdurrahman İbn Auf'a Kur'an öğretiyordum. Abdullah İbn Abbas kim? Abdurrahman İbn Auf kim? Abdullah İbn Abbas 8-10 yaşında bir çocuk. Abdurrahman İbn Auf da yaşı 60 70 geçmiş bir sahabe. Ama diyor ki hadis şerh edenler sahabenin büyüklerinden bazıları savaşlardan dolayı Kur'an'ı hıfz edememiş olabiliyorlar. tümünü ya bir kısmını. Orada da kim var? Abdullah ibn Abbas var. Çocuk ama zeki, canavar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasını almış. Ezberlemiş bir sahabe. O yaşı büyük sahabe kimden ders alıyor? Artık savaş bitmiş belki. Değil mi? Yani yaşlanmış, hacca gelmiş sahabe Abdurrahman İbni Avf. Kimden ders alıyor? Abdullah İbni Abbas'tan ders alıyor. Onun için bugün yaşlılar da Yaşı büyük olanlar da sakın ne yapmasın? Yani e, kendini küçümsemesin. Evet olabilir. Hayatının ilk dönemlerinde bir insan hakkı öğrenememiş olabilir. Hakkı görememiş olabilir. Kur'an öğrenememiş olabilir. Sünneti öğrenememiş olabilir. Ama artık hakkı öğrendiyse, gördüyse bunu öğrenmek için belev ki kendinden 10 yaş küçük de olsa, 20 de olsa, 30 da olsa ne yapacak? Alacak. Ehli sünnet alimden şöyle bir Kuralı vardır. Bir insan der ne zaman ancak alim olur? Kendinden küçükten, kendinden büyükten ve kendi yaşamış olduğu şehrin alimlerinden alıp başka şehire çıkıp başka alimlere gittikten sonra alim olur. Yani bir alim kendinden küçükten de alacak, kendinden büyükten de alacak. Sahabe de bu şekilde ne yapmış? Bunu zaten uygulanmış. Evet bu hadisin içerisinde kalalım. Önümüzdeki hafta bu bab uzun bir bab. içinde birçok hadis var. İmam Bukhari bu hafta bayağı bir hadis zikrediyor. Rahimahullah. Önümüzdeki hafta Allah nasip edense kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhanakallahumma ve bihamdik <Sessizlik> Eşhedü an la ilaha illa ente estağfirü ve atubu ileytik.